Elhamdülillahi Rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyan bi ehsanin ila yuvmiddin Ama Ba'd bugün 1 Mart 2014 Cumartesi İlmi faydeler serisi derslerimizin 8. dersi <gülüyor> Evet Tamam Bugünkü faidemiz İlk faydamız. Yine biraz şeyden gidelim. tevhidten gidelim inşallah. Şimdi Kur'an'ın tamamı tevhidden bahsetmektedir. Faydamız bu. Tevhide işaret etmektedir. Çok güzel bir cümledir bu. Kur'an'ın tamamı tevhidden bahsetmektedir. İlginç geliyor değil mi? Bu İbnül Kayyım, İbnül Teymiye de buna bunu söylüyor. İbnül Kayyım da net buna işaret ediyor. Ama bu çok özel bir cümledir. Kur'an'ın tamamı diyoruz. Tevhide anlatıyor. Yani bakıyoruz neler var, ibadet var bunun içerisinde. Her şey. Şimdi İbnül Kayyım Rahimullah diyor ki Kur'an'daki her bir sure her bir sure tevhid anlatmaktır. Tevhid anlatmayan hiçbir sure yoktur. Hatta biz külli bir söz olarak deriz ki diyor İbn-i anlam olarak zikrediyorum İbn-i sözlerini Kur'an'daki her bir ayet tevhidi içermekte her bir ayete Şimdi sureyi geçtik zaten. Hani deriz ki zaten bakar var mutlaka içinde tevhid gelebilir. E, küçük de az var diyelim mesela. Çok küçük işte İhlas suresi gibi falan. E, ama bir de her bir ayet dediğinde bunun içinde Elif, Lam, bile var yani. Kur'an'daki diyor ki her bir ayet tevhidi içermekte, ona şahitlik etmekte ve ona davet etmektedir. Yani ya tevhidi içmeliyor ya da ona delalet ediyor ve ona davet ediyor. Çünkü diyor Kur'an bir. 5 şey anlatacak. 1. Ya Allah'ın isim ve sıfatlarından haber vermektedir. Bu da haberi bir tevhiddir diyor. Rubiyet ve isim sıfatı kastediyor yani. Ya hiçbir şey ortak, hiçbir şeyi ortak koşmaksızın sadece ona ibadete davet ediyor Kur'an'ın bazı ayetleri. Bu da iradi talebi tevhiddir diyor. Yani isim sıfat. E, pardon. E, i̇badet. Ya emir ve nehidir, Kur'an diyor. Ya emirler nehiler vardır. Bak ayetlerin hepsi tükeniyor böylece. Ya ayetteki emirler nehiler vardır. Bu emir ve nehiler de kendisine itaati zorunlu kılması söz konusudur. Bu da tevhidin hakkı ve tamamlayıcısıdır. O yüzden ne diyoruz? Biz her günah tevhide zarar getirir. Değil mi? Halel getirir, getirdiği günaha göredir. Hani iman artar eksilir diyoruz ya. Her itaat de nedir? Tevhidin kema, tamamlayıcısı, kemalleştiricisidir. Değil mi? Yani ne kadar itaat şey olursan tevhidde ve imanda o kadar ilerlersin. Ne kadar terse dönersen tevhidde ve o yüzden mesela hatta bazı alimler küçük günahları ne yapmışlardır? Her küçük günah bir küfürdür demişlerdir. Atabiliyor musun? O yüzden hevasını ilah edineni görmedin mi diyen ayeti delil getirmişlerdir mesela. Yani demek ki her günah işleyen ila, hevasını ilah edinmiş oluyor. Doğru mu? İlah edinicine göre küfür koşuyor. Racı olan bu ismin konulmamasıdır. Uygun değildir. Dinin küfür dediğine biz küfür ismi veririz ama burada şu işaret var. Herkesin ittifakıyla günahlar ne yapar? Tevhide zarar verir. imana zarar verir. İtaatler de ne yapar? Tam tersidir. Dolayısıyla işte buradan yaklaşıyor. Çok önemlidir. Diyor ki ya da emir ve nehidir diyor Kur'an'daki ayetler. Bu mu emir ve nehilerde kendisine ita emir ve nehihlerde Allah kendisine itaati zorunlu kılar. Bu ayet Allah'a itaati zorunlu kılar bu hususlarda. Bu da tevhidin hakkı ve tamamlayıcısıdır diyor. Tevhidin hakkı nedir? Yani en e, Allah mesela Allah'a ibadet etmendir. O, e, kendisine ibadet edenin ne yapmasıdır? Kendisine ortak ne yapmasıdır ateşe koymamasıdır. Biz bakıyoruz ki içerisinde bazı fiiller var. Mesela ihtilaf olsa, mesela namaz. Bu ateşe gitmeye sebep mi? Ateşe gitmeye sebep olunca demek ki o da nedir? Bu türlü bütün bu ibadetler de tevhidin tamamlayıcısı ve eksikleyicisi ile alakalıdır. Ama yaptığın ibadete göre değer kazanır. İşte en bariz nokta bu haricilerden ayıran Her ibadet, her günah ve her ibadet eşit derecede değildir. Kimi tamamlamada daha üst derecededir, kimi daha alt derecedir, kimi de eksilt, eksiltmede daha üst derecedir. Kimleri var öyle eksiltir ki hiç iman bırakmaz, işte küfür amelleri gibi. Kimleri de vardır ki ne yapar imanı zayıflatır, büyük günahlar gibi. Kimleri var ondan daha alt derecededir. bunun gibi. Ya Al, dördüncüsü ya Allah'ın tevhid ve itaat ehlini olan ikramından mı haber verir diyor bize, değil mi? Dünya ve ahirette ikram ettiğinden bahseder, değil mi? tevhid bazı ayetler. Bu da tevhidin neydir? Tevhidin mükafatıdır. Tevhid olmayan cennete girebilir mi? Giremez. Olmayan cehenneme. Ya da şirk ehlinden haber vermektedir. Dünya ve ahiret hakkında haberlerini vermektedir. O da ne? Tevhiddeki kalenin cezasıdır. Ne yani ne yaparsa her şey tevhide dönüyor. Bak Firavun'un boğulmasından bahsediyor tevhiddeki kalelinden dolayı. Doğru mu? Müminlerin mükafatlarından bahsediyor. işte biz sizin üzerinize yağmur yağdı, şunları yaptık evet. falan. Ne? Ne? kötülükten bahsediyor. Ellerinizde başınıza geldiklerinden dolayı hep tevhidin cezası. Tevhiddeki karenin cezasından bahsediyorum. Bunun gibi. Yani ne hangi ayeti o yüzden hakikaten teemmül ettiğinde hiçbir ayet yoktur ki, hiçbir ayet yoktur ki tevhide işaret, tevhide işaret etmeyen olsun. Çok uzatmayacağım ama başta söylemeseydim ki, söylemeseydim diyeyim. Ee, ama mecbur onu da söyleyelim ki akılda şey kalmasın. Söylemeseydim ihtiyaç duymayacaktım. Mesela o zaman Elif lan Mim'i ne yapacağız yani? Elif lan, mim. en basitinden şöyle Seleften kimse Elif lan, zaten müteşavva ayetten görmemiştir. O yüzden baktığı zaman Selefin arasında ne var? İhtilaf var. Elif, Elif Lammim değil mesela. Mukatta harfler, kesik harfler. Diyor. Bazıları bunları ne yapmışlardır? Bazıları bunları demişlerdir ki Kur'an isimleridir. Hangi Kur'an ismi olursa o ayette tevhidle olan, alakası olan o ayetle bir bağlantısı oluyor zaten. Bu yönden bu bir. İkincisi Tevhidle bağlantısı buradan çıkıyor. İkincisi, kasem demişlerdir. Kasem ibadetin ta kendisidir, tevhiddir zaten. Falan filan, tamam. Tartışmalıdır ama sonuçta ne oluyor? Hepsi yine de, bütün yapılan yorumlar yine de Allah'a dönüyor. Her ne kadar mukatta harflerde raci olan bu söylediklerim olmasa da, evet. Kur'an'ın tamamı tevhidten bahsetmekte, tevhide işaret etmektedir. İbnül Kayyım'ın Rahim Allah'ın sözünü zikretti. Kur'an'daki ayetleri beş kısma böldü. Her birisinin de tevhidle olan ilişkisini, ilişki veciğini ne yaptı bize? Beyan etti. Evet. Dolayısıyla bütün Kur'an ne olmuş oldu? Olmuş. Şimdi bazı şey var. Bir Şöyle bir isim sıfata değinelim. Yeni bir fayda. Şimdi Ehl-i Sünnet'te şöyle bir ifade var. Alimlerin sözlerinde. Ehl-i Sünnet alimlerin sözlerinde. Şöyle bir ifade görürüz. Kullu muabdilin e kullu mu'attil mumessil ve kullu mumessil mu'attil ve kullu mumessil mu'attil tamam her bir mu'attil yani tatil eden aynı zamanda bir mümessildir yani temsile giden bir kimsedir temsil yapmış olan bir kimsedir ve her mümessil de aynı zamanda nedir bir mu'attildir her bir mu'attil ve mümessil Kendisinde dolayısıyla ne yapmış oldu? Hem tatili hem de temsili barış, barındırmış oldu. O yüzden Ehl-i Sünnet diyor ki her bir muattil tek başına muattili ele al bu hem kendisinde tatili ve temsili barındırmıştır aynı zamanda mumessil de kendisinde hem tatili hem de temsili barındırmıştır iyi düşündüğünde. Şimdi öncelikle muattili ele alalım. Diyoruz ki bakın Muattil bir kimsenin aynı zamanda, yani tatile giden bir kimsenin aynı zamanda bir mümesil olması şu şekildedir. Şimdi ilginç gelebilir değil mi? Bir muattil neden mümesil olsun? Zaten adam iptal ediyor. Hiç Allah'a kimseye benzetmiyor ki mümesil diyelim buna. Mümesil benzeten, eşit gören gibi. Şimdi ben düşün ki bir tatilci olayım. Gidiyorum diyorum ki Allah istiva etmemiştir diyorum maşallah. E, nerede bunun mümessil? Ha, şöyle demem lazım mümessil olmam için. Allah'ın istivası işte bizim şu anda koltuklar üzerine istiva etmemiz gibidir. Demem lazım ki bana mümessil densin. Ama ben zaten hiç Allah'a istivayı zaten nispet etmiyorum ki bana mümessil neden deniyor ki ben tatilciyim. Yoktur diyorum zaten öyle bir sıfatı. Nasıl o sıfatı başka sıfata benzeteyim? Zaten Allah'ın öyle bir sıfatı yoktur diyorum. O yüzden diyoruz ki muattil bir kimsenin aynı anda bir mümesil olması şu şekildedir. Tatil eden bir kimse Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının sadece mahlukata layık olacağı şeylerden ibaret olduğunu zannediyor. Mesela elden sadece ne anlıyor? Ta tatilci neden tatile gidiyor? Çünkü Allah'ın eli ayetini duyduğu zaman diyor ki el ancak budur diyor. Bu olduğuna göre Allah da böyle olamayacağına göre diyor ben bunun iptal ederim bu eli. Allah'ın eli yoktur derim. Dolayısıyla ne yaptı aslında? Önce mümessil oldu. Çünkü Allah'ın benim elim var sözünden sadece mahlukatın eli gibi bir el anladı. Bu yönden te temsile düştü. Yani Benzetmeye de, düştü. Evet. Yani in, önce bu aslında mümesil oluyor zihninde. Ondan sonra... Zaten mümecili reddeden, temsili reddeden biri olduğu için ben diyor temsilden ancak Allah'ın elini tatil etmekle, eli Allah'tan nef etmekle ancak kurtulabilirim diyor temsilden. Dolayısıyla bu farkına varmadan temsile düşüyor. O yüzden bugün bize müşebbihe deyip de Allah'ın bu isim sıfatlarının elini falan inkar edenlerin hepsi aslında kendileridir müşebbihe. Çünkü onlar sadece elden bunu anlıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya biz bu eli nasıl Allah'a nispet edeceğiz? En az en iyisi Allah'ın eli yoktur diyelim, kudret mudret diyelim falan. Tamam. O yüzden şöyle toparlıyoruz, diyoruz ki muaddil bir kimsenin aynı zamanda bir mümesil olması şu şekildedir. Tatil eden bir kimse Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının sadece mahlukata layık olacağı şeyler olduğunu zannetmişler. Bu isim ve sıfatlardan sadece mahluka nispet olunan şeyleri anlamışlar. Sonra da bu anlamları Allah'tan nefye başlamışlardır. Dolayısıyla Allah'a nispet edilen sıfatları ilk önce mahlukata nispet edilen sıfatlarla eşit görmüşler. Sonra da Allah'ı mahlukatlara benzetmeme adına tatile gitmişlerdir. Mesela örnekte verelim ki anlaşılsın. Er-Rahmanu alel arşi Rahman arşe istiva etmiştir. Ayetine geldiklerinde muaddil kişi şöyle demiştir. Allah arşın üzerinde olmuş olsaydı arşa muhtaç olmuş olurdu. Bu, bu da Allah hakkında imkansızdır. Biz istivadan sadece mahlukatların... Ee, tahtlarının üzerine oturmaları gibi bir istiva biliyoruz demişlerdir. Dolayısıyla bu sıfatı tatil etmişlerdir. Bu muaddil Allah'ın arşa istivasından sadece <gülüyor> mahlukun bir şeye istivasını anlamıştır. Ve bunu, bununla temsil yoluna gitmiş olmaktadır. Allah mahluka benzemeyeceğine göre tutup bu istivanın hakiki anlamını tatile gitmiştir. Burayı anladık. Muattil bir kimse nasıl mümessil oluyor? Bunu anlattık. Bir de ne dedik biz? Her bir mümesil yani al teşbih ehli var mesela Allah'a. Mesela kimdir bu teşbih ehli? Yani e, ilk rafizilerden ilk teşbihe gidenler mesela şöyle bir şey yok. Şunu yanlış anlamayalım. Tarihte kendini İslam'a nispet eden en azından benim bildiğim hiçbir taife yoktur. Allah aynı kullar gibidir veya kullar aynı Allah gibidir, birebir eşittir. Sadece bazı vecihlerini ne yapmışlardır? Benzetmişlerdir. İşte onun eli benim elim gibi falan. Orada %100 bir mutlaklık söz konusu değil ama büyük ölçüde ne yapmışlardır? Benzetmeye gitmişlerdir. Bunları ilk çıkaranlar işte el cevâli ve buna benzer başkaları var. Hakem falan bunlar rafizlerden geliyor. Bunlardan ilk ee, sadır oluyor. Bunlar teşbih Allah mahlukate benzeten kişiler. <gülüyor> Ancak diyoruz ki bu teşbih ehli de nedir? Bir muaddildir aslında. Ya aynı itirazı tersten de şöyle yapıyoruz buna. Diyoruz ki yani teşbihe giden bir insan Allah'ın sıfatını nasıl iptal ediyor ki? Zaten diyor Allah'ın sıfatı benim sıfatım gibi diyor. Eli benim gibi elim diyor. Nerede tatil? Tamam. Diyoruz ki bunlar Allah'ın kendisine el, göz, istiva ve benzeri sıfatları beyan eden nasları duyduklarında bu ifadelerden sadece bildiğimiz bildiğimiz mahluk olan el, göz ve benzerlerini anlamışlardır. Bu nasları duyduklarında sadece kullara nispet edilen mahluk olan el, gözü vesaire anlamışlardır. Ve bunları Allah'a ve bunları Allah'a kendi anladıkları anlamda nispet etmişlerdir. O da mahluka yakışan anlamda. Ve bu e, el, göz, yüz, göz gibi bu nasları Allah'a anladıkları anlamda nispet etmişlerdir. Ve temsile yani teşbihe fark etmez gitmişlerdir. Dolayısıyla bunlar Allah'a nispet edilen sıfatların Allah hakkındaki gerçek anlamını yani hakiki anlamını Allah'a nispet etmemişlerdir ve böylece tatile düşmüşlerdir. Tatile düştükleri husus nerede? Allah'a bunlar el nispet ediyor ama o el gerçekten Allah'ın eli mi? Yok Allah'ın onların anlattığı gibi eli mi var? Yok demek ki Allah'a bunlar hakiki anlamda bir el nispet etmemişler. Allah'ın kendi gerçek elini ona nispet etmemişlerdir. Mahlukata yakışan bir eli Allah'a nispet etmişlerdir. Bu da Allah hakkında nak eksikliktir. O yüzden diyoruz ki dolayısıyla bunlar <gülüyor> Allah'a nispet edilen sıfatların Allah hakkındaki gerçek anlamını yani hakiki anlamını Allah'a nispet etmemişler ve böylece tatile düşmüşlerdir. Şöyle toparlayabiliriz. Bir mümesil üç şekilde tatile düşmüştür. Mümesil üç şekilde tatile düşmüştür. Bir Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatı tatil etmekle tatile düşmüştür. Çünkü etmemiştir ona. Başka bir el nispet etmiştir. Kendi anladığı eli. İki, mahluka benzetmeyle Allah hakkındaki kemaliyeti tatil etmiştir. Çünkü Allah'ın eli benim elim gibidir de dediği zaman bu Allah hakkında bir kemaliyet midir? Yoktur. Ama Allah'ın gerçek eli onun hakkında bir kemaliyettir. Değil mi? O gerçek eli nispet etmeyince Allah ne oldu? Kemaliyeti iptal etmiş oldu. Tamam. Üç, mahlukata benzeterek Allah'ın mahlukata benzeme benzemeyeceğini ifade eden ayetlerin anlamlarını tatil etmişlerdir. Çok acayip ilginçtir bu üç yol yani. Bunların çok e, ilginç bir şüpheleri var ama o bundan sonraki fayda. Tamam o zaman üç yolla düşmüş bir mümin vessil Üçü de başlı başına bir felaket ve tehlike. Bir Allah'ın kendisini ispat ettiği sıfatı tatil etmiştir böylecekle tatile düşmüştür. İki, mahlukata Allah'ı mahlukata benzetmeyle Allah hakkındaki kemaliyeti tatil etmiş oldu, iptal etmiş oldu. Üç, mahlukata benzeterek ne yaptı? Allah'ın mahlukata benzemeyeceğini ifade eden, oleyse kemislihi şey'un onun benzeri yoktur gibi ayetlerin anlamlarını ne yapmış oldular bunlar? Tatil etmiş oldular. Bunların hepsi faide veren ilginç vecihlerdir. Evet. Şimdi müşebbihelere önemli reddiyelerden birini ele alıyoruz. Müşebbihelere. Yeni bir fayda. Şimdi Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 65. ayette buyuruyor ki, Rabb-u semavati vel ardi ve mebeynehum fe'budhu ve stavirli hel talemulehu semiyye Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç ona bir semî biliyor musun? Semî biliyor musun? Semî açmıyoruz şimdi. Tamam mı? Semî. Sema adil semî. Sonu bitiyor. Bunu adaş, denk, et, e, eş falan diye çeviriyorlar. Yani ona bir eş biliyor musun? Şimdi reddiye şu. Hel ta'lemu lehu semîye ifadesi ne dediğim gibi nasıl çeviriyorlar? İşte eş, adaş, denk biliyor musun? Bu normalde zaten müşebihe reddiyedir değil mi? Müşebihe bu Semih'i çeşitli vecilerle değiştirer, değiştirip farklı anlamlar yükleyebilirler. Ancak Taberi'de senede Hasan olan rivayette i̇bn Abbas diyor ki Heltalemu lirrabbi mislen ev şebíhen demektir diyor. semi Semiyyenin anlamı diyor. Rabbinin bir misini veya benzerini biliyor musun demektir. i̇bn Abbas'ın bizzat kendi sözüdür ve sahihdir. Tamam. Bu nedir? Bu müşebbihelere açık bir delil. Çünkü neden diyoruz? Şimdi zaten o ayet delil değil mi? O ayrı. Şimdi ayet delil. Herkes ayet getirebiliyor değil mi? Ama sahabelerin bu konuda mezhebi inancı nedir diye döndüğümüzde, işte orada sahabelerin inancı nedir? O hangisi, kimin hangi fırkanın lehine çıkarsa o açık, açık olarak getirdiği ayeti doğru getirmiş oluyor. Doğru mu? Hiçbir fırka yok ki kendisine ne yapmış olsun? Delil getirmemiş olsun. Doğru mu? Şimdi en basitinden, bir müşebbiye gelir der ki onun bir mislini biliyor musun? Semih misil olarak anlatır sana. tamam? Der ki ya ben Allah'ın misli olduğunu zaten söylemiyorum ama benzeri olduğunu söylüyorum diyebilir mesela. Buna benzer ifadeler kullanabilir en bastinden, Sonra diğer ayetlerle ne yapar? Kendine göre deliller getirebilir. Doğru mu? Ama olayın aslında ne var? Selef neye inanıyordu? Sahabe neye inanıyordu? İşte bu nedir? Bu hücceti kesicidir tabir sayısıyla. Bu nedir? Sınırdır bu son noktadır. Eğer sahabelerin mezhebi her herkese göre de buysa zaten bir problem yok. O o zaman o ayet sahabelerin mezhebine göre ne anlama geliyordu? Ona baktığımızda işte İbnu Abbas radıyallahu an diyor ki radıyallahu anhu Rabb'inin bir mislini veya benzerini biliyor musun demektir diyor Taberi de benzerin. Evet. Bu anlamda daha başka müfessirler de tabiinden, tefsir, İmam Mücahit gibi, Said İbn-i gibi, katadı, İbn-i ve başkalarından da gelmiştir bu rivayet. Bu an da. Ha tabii şunu söyleyeyim. Müşebbihler neden teşbih ediyorlar? Bir insan dese ki en güçlü delilleri nedir müşebbihlerin? En güçlü delilleri şudur. En itimat ettikleri. Demişlerdir ki Allah Azze ve Celle biz size Arapça hitap ediyoruz anlayın diye. Doğru mu? Dolayısıyla Allah bana hangi kelimeyle e, hitap ediyorsa o kelime benim indimde ne anlama geliyorsa o anlamla o anlama göre anlayacağım Kur'an'ı. Çünkü Allah diyor ki ey ey e, insanlar ben bak bu size Kur'an'ı indiriyorum. Bu Kur'an'ı ben size Arapça konuştum. Çünkü Allah dilediği dilde konuşur. Ehli sünnet itikadır. Ben bu Kur'an'ı ama Arapça konuşuyorum. Allah diyor. Ve indiriyorum size. Siz bu e, lisanınızdan ne anlayacak? Anladıysanız onunla mukatteapsınız. Gerçekten de odur, doğru mu? Dolayısıyla diyorlar ki Allah Azze ve Celle bizlere ancak aklettiğimiz anlamlarla hitap etmiştir. Biz de diyor elden şu elden başka bir şeyi akletmiyoruz. Gözden bu gözden başka bir şeyi akletmiyoruz. Mesela Allah Azze ve Celle bize istivadan bahsederken biz insanın bir şeyin üzerine çıkıp oraya yerleşmesinden başka bir istiva bilmiyoruz demişlerdir. Dolayısıyla Allah bize eli var diyorsa demek ki eli böyle bir eldir diyorlar. Haşa. Peki bunların reddiyesi ne? Biz ne diyoruz? Bütün bu anlamlar zihindeki ortak değerdir. İsabet ettiği varlığa göre değer kazanır. Herkesin eli kendine göre bir eldir. Mesela biz Türkçe'de kapının kol diyoruz ama bu Arapça'da kapının elidir. Kapının eli kendine hastır. Bizim elimiz kendimize hastır. Tamam. Bunun gibi. O yüzden hani sadece onların şüphelerini söylemiş oldum. Çünkü biz geçmiş derslerde zaten bunlara çok cevap verdik. Herkesin kendisine has bir eldir diye. Evet. Hmm. şey geldi ee, bir fayda daha alalım onu bitirelim çünkü bu fayda ancak e, bu faydayı ancak işleyebiliriz meşhur konumuz şimdi öncelikle ayeti söyleyelim yeni bir fayda en güzel isimler Allah'ındır öyleyse ona bu isimleriyle dua edin ayetindeki diyelim tamam başlığımız en güzel isimler Allah'ındır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 Çünkü o latiftir ve habirdir. En ince detayına kadar her şeyden haberdardır anlamında habir. Ve benzeri gibi. Tamam Şimdi isim sıfatla alakalı vecini böylelikle anlamış olduk. İsim sıfatla alakalı olan vecini atmış yapmış olduk? Bu ayetle alakalı olan vecini anlamış olduk. Yani en güzel isimler onundur. O halde ona bu isimlerle dua edin dediğimizde istek duasını nasıl yaparız? İstediğimizin önüne uygun bir isim getiririz, isteriz. Peki, Allah'ın isimleriyle ibadet duasını nasıl gerçekleştiririz? İşte zikrederiz çünkü o semiyettir. Onda açıkta korktuğumuz gibi gizlize de korkarız, haramlardan sakınırız. Çünkü o en ince detayları kadar bilendir, habirdir. Tövbe ederiz çünkü o tevvaktır Gördük nasıl ibadet duasını da isimleriyle alakalı getirdik. Tamam? Ancak şimdi bu istek ve ibadet duası hakkında önemli bilgiler verelim, hakikatini iyice anlayalım. Tamam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 bunun bir kısmı minha onlardan bir kısmı tevhiduhu ve senau aleyhi. Onu tevhid etmek ve onu övmektir. Dua. Ki qaulike ya Allahu la ilahe illa ente. Ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Bu ibadetin ta kendisi değil mi? Ve qaulike Rabbena lekel hamd. Ve senin şu sözünde olduğu gibi Rabbim hamd sanadır. Şimdi o diğer iki kısmı boşladım. Bizimle alakalı olan kısmı ne diyor? Üç kısımdır diyor dua. Birincisi neymiş? Onu tevhid etmen ve sena etmen. Tamam? İbadet yani. Sena ediyoruz Allah'a. Tamam mı? Mesela Ya Rabbi işte sen Malik el-Mülksün sen her şeye gücü. Bunlar hepsi nedir? Sena. Bunlar nedir? Övgü. Ne yaptı? Duayı bu anlamda ziledi. Devam ediyoruz. Bunun Maani'l Kur'an'ı var. Meşhurdur. Hatta Nahas var. Belki Nahastan anlatırsan bu Cerc'i daha iyi anlatışılır. Nahas en şeye bak mesela en üst tarafa orada solda Maani'l Kur'an yazıyor.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 Bu Meani'l Kur'an da bunlardan bir tanesidir. Hem onundur hem de hocasının Meani'l Kur'an'ı var. İşte hocası da dediğimiz gibi Ebu İshak-ı Zeccaç bu ifadeyi Meani'l Kur'an'da zikretmiştir. Bunu açıkça belirtenlerden bir tanesi de Ebu Abdullah Abdüllah Eddamegani. Eddamegani eseri şuradadır. El-Vucuh ve Nazair yazar. Kırmızı var ya, turuncu, turuncu. Turuncunun sağındaki. O da zaten eee Kur'an'ın kelimeleri hakkında itimat edilen eser, esere sahiptir. el ve nazair gibi. O da zaten e, çok e, geç değil yani. 400 küsür 500 lere doğru yaşamıştır o da. <gülüyor> Bizzat o eserinde duanın anlamlarını zikrederken diyor ki bu anlamlardan biri de ibadettir diyor. <gülüyor> yani ibadet olduğunu söylüyor. Şöyle söylüyor. <gülüyor> diyor ki اَدْدُعَاُ يَعْنِ الْاِبَادَةُ Aynen böyle diyor. Diyor ki, o <gülüyor> yani el-ibadetun.'' Diyor ki, duanın bir sürü anlamları vardır. Başta öyle diyor. <gülüyor> sonra diyor ki, sonra diyor ki o bunlardan bir tanesi de ''yani'' diyor, el-ibadetun. Diyor ki, Allah Azze ve Celle'nin kavli de bu anlamdadır diyor. Nedir Allah Azze ve Celle'nin? ''Kul, ened'u min dunillahi mâ la ve la yedurruna de ki,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 diyor ki Allah'tan başkasına dua mı edelim? Şu demektir diyor. E nabudu min dunillahi. Allah'tan başkasına ibadet mi edelim demektir diyor. Tamam? Yine aynı şekilde bugün Eşarilerin özellikle tevilde, sıfatları tevilde en çok itimat ettikleri ve Selef'in kavilleriyle en çok reddiye babında iştigal eden İbnü'l-Cevzi el-Eş'aridir. Fıkıhta Hanbelidir ve Hanbelilerin arasında nadir çıkan Eşarilerden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 İkincisi de ibadettir. Dua ibadet anlamında gelir diyor. Tamam? Bunu Nuzhatul Ayunin Nuzhatul Ayunin Navaziri fi ilmil wujuhi ven navaziri burada söylüyor. Şu turinin kitab var ya. Oh. O. Odurası onda eseri, tamam? Yine Ebu Hilal el Askeri son olarak onu da zikredelim veya bir iki tane daha söyleyebiliriz. Yine Ebu Hilal el Askeri diyor ki, bu da Kuran'ın kelimelerinde e, e, açmada kitabı e, mu'teber olan kitaplardandır. El <gülüyor> Du'a fi al-Kur'an ala 5 ajihin, dua Kur'an'da beş, beş vecihte gelir diyor. sani <gülüyor> bu da sayıyor. İkincisi diyor el <gülüyor> ibadetu, o da el ibadet. Bunu nerede söylüyor? El wujuh nazair Fil-Kur'an-ı Kerim adlı eserinde o da nedir? Şu turuncunun solundaki. Tamam. Yine lügatçılardan Essemînül Halavi, ül halevi Kendisi 700 yıllarda yaşamış. Yine el Firuzabadi, zabadi bile eserini ezberlemeye çalıştığı bildiğim kadarıyla kişidir. Lügatta mütemekkin alimlerdendir. Yani Firuzabadi Ve daha, daha birçok lugatçı da bu anlamını atmışlardır. Zikretmişlerdir. Tamam Şimdi şu rivayete dikkat edelim. Rivayet Tirmiz ve bin Macede. Cabir İbni Abdullah'tan gelen rivayet. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, dikkat edelim. Lugattan ispatladık değil mi? Şimdi hadise bakalım. <Sessizlik> efdalu zikri la ilahe illallah ve efdalu duai elhamdülillah. Şimdi en faziletli zikir la ilahe illallah en faziletli dua da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 Allah'tan başkasına duayı, buraya çok iyi dinleyelim, bazı muhaliflerin şu sözü, Allah'tan başkasına dua etmeyi sakındıran ayetlerdeki duadan murat, sadece ibadet duasıdır. Bu hem onları bir kere şuradan reddiye, bunların bütün alimleri, hemen hemen bize muhalefet edenlerin çoğu, yani bütün alimleri, birçok birçok alimleri, diyorlar ki, Allah'tan başkasına dua etmeyi yasaklayan her şey ibadettir diyorlar. İbadet. Bir kere öncelikle neyi kabul ettiler bunlar?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 Atabiliyor mı? Bize diyoruz ki az önceki ispatladığımız şeylerle eksi birbirini zaten zorunluluklar ki zaten istigase'nin bir zat kendisi bu şekliyle nedir? İbadettir. Burada bırakalım inşallah. Bakalım veya kaydı Allah Teala'nın sıfatlarını. Tamam, burada bırakalım inşallah. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem.